Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programıyla yine karşınızdayız. Biliyorsunuz bu programımız edebiyattan tiyatroya, sinemadan müziğe, dansa uzanan, geniş yelpazede çalışma yapmaya amaçlayan bir program. Biz bu sanat dallarının kendi alanında ünlenmiş, bu sanat dalına uzun süre emek vermiş sanatçılarımızı davet ediyoruz. Efendim bu haftaki konuğumuz, yazarımız Sayın Nemika Tuğucu. Nemik Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi efendim hemen hemen şöyle başlamak istiyorum. Nemi Hanım Yedekçi adlı hikayesini bize okuyacak. Buyurun. Kazancı yokuşundan aşağı doğru yürüyorum. Güzel bir Mayıs günü. Güneş iyiden iyi ısıtıyor artık. Çingeneler çiçek sepetlerini alıp çıkmışlar sokaklara. Kebap ve idrar kokularıyla karışsa da baharın kokusu Beyoğlu'nda bile duyuluyor. Sağdan üçüncü sokağa girip sola sapacağım. Sonra da sağa Bay Aleko'nun dükkanına gidiyorum. Kayınvalidemin evlendiğim zaman verdiği beyaz iş yatak takımlarını, masa örtülerini kolalamak çok zor geliyor. Ütüsü daha da zor. Bay Aleko çok güzel yapıyor bu işleri. İstanbul'da ondan başkası da yok zaten. Bay Aleko'nun dükkanına ilk gidişimde sokak satıcıları, ucuz yağlı boya tablolar gibi abartılı renklerle makyaj yapmış kadınlar, eskiciler, seyyar satıcılar, itişip kakışan öğrenciler ve sokakların pisliği beni ürkütmüştü. Gide gele alıştım. Müziğin sokaklara taştığı, polis otolarının mavi ışıklarını döndürerek dolaştığı, alkol duvarını aşanların yerlerde süründüğü, bedenlerin pazarlandığı, kavgaların olduğu, cinayetlerin işlendiği gecelerinden farklıydı Beyoğlu gündüzleri. Ama çocukluğumdaki be Beyoğlu'na hiç benzemiyordu. 3 basamaklı, 3 basamakla inilen geniş bodrum katındaki ütülerin buharı havaya yaydığı nem Kuru temizleme ilaçlarının kokusu beni rahatsız etmişti. Öksürmeye başladım. Bay Aleko gözlüğünün üzerinden bakarak ''Koku sizi rahatsız edebilir.'' dedi. ''Ben alıştım. İnanır mısınız büyük bir zevk alıyorum.'' ''Ne güzel.'' dedim. Oradan biraz daha uzun boylu, sırtı hafifçe kamburlaşmış, güldüğünde ağzının iki yanında birbirine paralel çizgiler oluşan, sadece kulak üstlerinde birer parça saçı kalmış bir adam Bay Aleko. Çoraplarıyla neredeyse aynı renkti ayağındaki sandalet. Kısa kollu, bej rengi, poplin bir gömlek giymişti. Çoğunlukla açık olan kapı ve cam arasında çalıştığından boynu tutulmasın diye ensesine beyaz bir mendil koymuştu. Tertemizdi üstü başı. Öksürüğüm kesilmeyince bir şey içer misiniz?'' diye sordu. ''Hayır'' dedim. Arka tarafta çalışan çıraklardan birine usulca bir şeyler söyledi. Az sonra tabağına dantel bir örtü konulmuş, buğulu bir bardakta buz gibi bir nar şerbeti geldi. Bay Aleko beni çocukluk yıllarıma götürdünüz dedim. Yaz geceleri yasemin, manolya hanımeli kokan, ayın ışıklarıyla yıkanan, üstümüze yıldızların yağdığı bahçemizde Gülfem Kalkan'ın Gülfem Kalfa'nın gümüş tepsi içinde getirip "Buyurunuz efendim." diye nar şerbeti ikram edişi incecik zarif bedeni geldi gözlerimin önüne. Bay Aleko'ya çok yakın hissettim kendimi. Ben içerken o konuşmasını sürdürdü. Bilir misiniz buraya getirilen her parçanın bir hikayesi vardır. Mesela bakınız bu atlas yatak örtüsü ile bu seccade saraydan intikal etmiştir. Simle işlenmiştir. Bir eşini daha bulmanız mümkün değildir. Ben bu nadide parçaları temizlerken, ütülerken hangi yataktan üzerine serildiğini, bu seccadede kimlerin namaz kıldığını, saraydan nasıl çıktığını, kimlere hediye edildiğini, nasıl kullanıldığını düşünürüm. Bay Aleko, kolalanacak örtülerimi beklerken sıkılmamam için konuşuyor herhalde diye düşünmüştüm o zaman. Çıraklarından birinin ütü yaptığı masanın sol tarafına eğilip bu kez ipek ve sırmayla işlenmiş bürümcük bir çevre çıkardı. Bakınız bunun bir eşi de Suat Paşa yalısında vardı. Biz bir zamanlar Kandilli'de otururduk. Babam yedekçiydi. Sizi yedekçi ne demektir bilir misiniz? Bilmiyordum doğrusu. Hayır dedim. Bay Aleko hem konuşuyor hem de çalışıyordu. Bakınız diye devam etti. İstanbul'u olduğunuz belli oluyor. Onun için bilirsiniz. Boğaz'da üç önemli akıntı vardır. Bunlardan biri de Kandilli'dedir. Kürek çekerek oradaki akıntıyı geçmek çok güçtür. Yedekçiler sahilde bekler. Sandalları denizdeki bir başka sandalla ya da karadan iple çekerlerdi. Güçlü kuvvetli bir adamdı babam. ''Bir müddet yedekçilik yaptı. Bilhassa yaz günleri, hafta sonlarında küçük suya, denize girmeye, mehtaplı gecelerde gök derisinde kurbağa sesi dinlemeye gelenler çok olurdu. Suat Paşa yalısına çok yakın oturuyorduk. Alçak gönüllü asil insanlardı. Sık sık giderdik yalıya. Biliyorum çok nadide bir parçadır bu.'' diyerek sürdürdü konuşmasını. Bir bayram günüydü. Annem ve babam ve kardeşlerim tebrik için gitmiştik Yalı'ya. Hava çok sıcaktı. Ben ikram edilen limonatayı işte bu çevrenin üzerine dökmüştüm kazayla. Annem babam telaşlandılar çok utandım. Dilefsar Hanım ziyan yoktur dedi. Bu örtü çocuktan daha mı kıymetlidir? Önceleri sıradan bir esnaf olarak gördüm Bay Aleko'nun zamanla müthiş bir hayal gücüne sahip olduğunu, çok şey bildiğini, güzel konuştuğunu, nesli tükenmiş o zarif, zarif insanlardan biri olduğunu fark ettim. Onunla sohbet etmek keyifti benim için. Sizi sıkmıyor mu ya diye sordu. Hayır dedim. Tam tersinde bilmediğim şeyleri öğreniyorum sizden. Biraz mahcup Gülümseydi. Estağfurullah efendim. Bir defasında karısıyla karşılaştım dükkanda elini uzatıp ''Hoş geldiniz benim adım Marika'dır.'' ''Memnun oldum.'' dedi. Bay Aleko'dan çok daha genç bulduğum Marika'nın ellerinin yumuşaklığı dikkatimi çekmişti. Bir güvercin yavrusu gibi küçük, beyaz ve yumuşaktılar. Parmakları da ince ve uzundu. Sol elinde altın bir halka, sağ elinde de çok değerli olduğunu sandığım zarif, tek taş bir pırlanta yüzük vardı. Koyu kumral saçlarına çok yakışan sarı bir döpeyes, Biraz önce alınmış gibi pırıl pırıl krokodil bir ayakkabı giymişti. Elinde de küçük bir krokodil çanta vardı. Benim dükkana girmemle onun çıkması bir oldu. Bay Aleko'nun Marika'nın ardından bakışı sevgi doluydu. Acaba hala birbirlerine aşıklar mı diye düşünürken o anlatmaya başladı. Bizim hanım cuma günleri arkadaşları ile perapalasta çay içer. Her hafta sırf bunun için İstanbul'a iner. Yazıkta mısınız diye sordum. Ütüyü masanın kenarına dayadı, gözünün üstünden bakıp yanıtladı. Eylül'ün 15'ine kadar büyük adadayız. Çocukların okulları tatil olunca gidiyoruz, başlamadan biraz önce de dönüyoruz. Bana sorarsanız adanın mevsimi Ekim ve Mayıs ayları arasındadır. Yazları çok kalabalık oluyor. Sonbaharı fevkaladedir, kışı çok daha güzeldir. Ütüsü bitmiş masa örtüsünü katlayarak devam etti. Ne diyordum? Heh, her hafta toplanırlar. Ta çocukluktan beri birbirlerini hiç bırakmamışlardır. Bazıları bildiğiniz gibi buraları terk etmek zorunda kaldılar. Ama geride kalanlar devam ettiriyorlar. Yüzünden bir gölge geçmiştim. Biraz duraklayıp sağ elimdeki ağır paketi sol elime geçirdim. Adım atar atmaz topum parke taşlardan birine takıldı. Ayakkabımın sağdaki caddeye fırladım. Kendimi tutamayıp bir kahkaha attım. Karşıdan gelen çocuklardan biri ayakkabıyı alıp bana verdi. Giydim. Başımı kaldırdığımda ufak tefek geç biri gülerek bakıyordu bana. Elini uzattım. Merhabalar. Elimi uzattım ben de. Saçları, saçlar jöleli. levis, Ayakkabılar slazenger, Kazak Benetton. Bu da kim? Büyük bir iştenlikle nerelerdesiniz diye sordu. Sesinin tonu sorunun yanıtını gerçekten merak ettiğini vurguluyordu. Tanıdığım insanları kom komşu apartmanlardakileri semtimizin manav, kasaf ve kuaförlerini, arada bir gittiğim terziyi, çocukların okulundaki eşimin iş yerindeki hizmetleri postanedeki görevlileri hızla zihnimden geçirdim. O ilk duruşunu değiştirmeden konuşmaya devam etti. Özledik sizi. Ne zamandır görünmüyorsunuz? Mahcup olmuştum. Bu beni çok iyi tanıyan ama benim bir türlü Anımsayamadığım kişiyi. Şaşkınlığımı fark etmemiş olacak ki Çocuklarınız nasıl, nasıl diye sordu Onları anlatırken zaman kazanır Büyük bir olasılıkla kim olduğunu bulurum dedim içimden ve şefle anlatmaya başladım Oğlum lise ikinci sınıfa geçti Kızım da üniversitenin son sınıfına Bir yılımız kaldı çok zor oluyor Tabii ayrı ayrı şehirlerde ben bunları söylerken gözlerinin fıldır fıldır giysilerimde, elimdeki ağır torbada, göğüs dekoltemde, bacaklarımda dolaştığını fark ettim. Bir yandan da sağa sola yanımızdan gelep, gelip geçenlere bakıyordu. Ne tuhaf bir karşılaşma diye düşünürken, ''Beyefendi nasıl?'' ''Onu da artık göremiyoruz. Bizi iyice unuttunuz.'' dedi bu kez. Bulamıyordum. Kimdi bu? Siyah beyaz bir fotoğraftan çıkıp canlanmıştı sanki. Sıkılmıştım artık. Bay Aleko'nun dükkanına da geç kalıyordum.'' Ben dedim kusura bakmayın kafam çok karışık, işlerimde de yoğun, adınızı hatırlayamadım. Karşımdaki yeniden yoldan geçenleri kolladı, arkasına dönüp baktı, biraz daha yanaştı, gizli bir şey söyleyecekmiş gibi yaklaştı, kulağıma eğildi. Nefes alışı değişmiş, sesi ıslık gibi çıkıyordu, yavrum seni... Yanı başımdaki dükkanlardan birinin vitrinine tutunup dinlendim bir süre. Sonra hızla yürümeye başladım. Gördüklerimin ve duyduklarımın gerçek olmadığını, rüya gördüğümü tekrarladım içimden. Bay Aleko'nun ütü buharıyla nemlenmiş kuru temizleme ilacı kokan dükkanına varmak istiyorum bir an önce. Bugün cuma. Bayan Marika'yı da görürüm belki. Dilevser Hanım'ın civan kaşı işlemeli ser... Şerbet makramasının, atlas yatak örtüsünün ve seccadenin, üzerine limonata döktüğü çevrenin, mürver işleme aynı örtüsünün öyküsünü anlatır yine. Belki de o güzel nar şerbetinden de ikram eder. Benim yedekçim olur Bay Aleko. Çok güzel okudunuz, çok da güzel. Benim de e, e, şahsen çok sevdiğim bir öyküydü. Teşekkür Yedekçiyi ederim. dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Nemika Tuğucu, yazarımız Nemika Tuğucu'nun. El işi fotoğraflar. Atlı kitabından ki Remzi Yayın Evi'nden e, yayınlanan bir kitap bu. Evet. Öykü kitabı. Şimdi Nemika Hanım iyi oldu öyküyle başlamamız. Çünkü e, bir e, sanatçının bir yazarın önce bir üretimiyle başlamak beni heyecanlandıran bir şey söyleşten evvel. Yani onun üzerine konuşmayı bina edersek daha hoş olur gibi geliyor bana. Elbette. Şimdi e, öykü serüvenine bakalım önce. E, biliyorum e, ilk öyküleriniz e, çeşitli dergilerde yayınlanmıştı. Evet. Hatırlıyor musunuz ilk yayınlanan öyküyü? E, kondüktör öyküsü. Bu kitaba da aldım. Çok sevdiğim bir öyküdür. E, yayınlamadığım çok öyküm var. Ama ilk Varlık dergisinde 80'li yıllarda yayınlanmıştı. E, ondan sonra birçok dergide çıktı. Ben e, kitap e, kitaplaştırmakta... E, Aceleci davranmadım demeyeyim de çok yavaş davrandım. Bunu daha önce yapabilirdim belki. Nedense e, daha iyisini yazmak, beklemek gibi bir, biraz zaman geçirdim diyebilirim. Oysa e, çok erken okula e, okumaya başladım ben. Okula gitmeden okumayı öğrendim. Bir Anadolu kentinde e, doğup büyüdüğüm için... E, Orada fazla yapacak bir şey yoktu. Ve sıkılmamamız için bize babamız alfabe almıştı. Ablamla birlikte ikimiz önce uzaktan uzağa anneme sorarak okumayı öğrendik. Hı hı. Ben okula gittiğim zaman gazete okuyordum. İlkokul 5. sınıfta suç ve cezayı okuma cesaretini gösterdim. Çok güzel. Ama şimdi belki de çok iyi yaptım diyorum. Çünkü o dönemde ne bulursa... Ne bulursam okuyordum hı hı. Bu birikim belki belli bir noktaya getirdi Çocukluğumda, gençliğimde Bugünkünün iki misli okuyordum diyebilirim Bugün belki işim nedeniyle evet. Daha az okuyorum ama O birikimin ee, ...çok faydası oldu. Aynı zamanda e, yazmak için yani yazma serüveninde insanın yaşadığı yer. Mesela e, işte babamın görevi nedeniyle Anadolu'da, Kayseri'de hı hı. E, bulunuyorduk. Orada çok şey gözledim, çok şey öğrendim. E, ancak e, babamın tayini çıkınca buraya geldik ve e, burası orayla bura arasındaki farkı, çelişkileri çok evet. iyi saptamış oldum. Evet. Ee, ve işte böyle e, devam etti yazma serüveni, e, okuma serüveni daha çok ama yazmada biraz daha e, şey kaldım, e, tembellik ettim diyebilirim. Bana hiç öyle gelmiyor doğrusu yani hiç öyle gelmiyor yani fazla sayfa fazla çalışkanlığı falan göstermiyor. Bir de ayrıca e, dergilerde yayınladığınızı belirtmiştik, evet, evet. E, kitaplaşması geç olmuş olabilir, dergilerde hele ki o dönemler e, edebiyatın nabzını tutuyordu. Tabii. Yani öyle kolay kolay bir hikayenin bir yazının e, bu adı geçen dergilerde yayında varlıkta bir gösteride efendim evet. bir yaskoda evet, evet. yayınlanması filan işte bir sanat olayında öyle kolay bir iş değildi. Evet, Çok önemliydi. seçiciydi evet. değil mi hak verirsiniz. Evet, tabii, tabii, yani nabzını tutan şey ve yani e, e, e, e, ne bileyim ben e, meraklı olan bir insan sadece bir dergiye değil 5-6 derginin e, alıcısıydı. Evet. Bunlara tanık olduk onun için. Evet. bana geç kalmışlık diye bir seçme işidir diye evet. geliyor bana evet. tabii, tek ee, bir kitapla yazı hı. hayatını sonlandıran insanlar da vardır T mutlaka tabii. Elbette. ama e, tabi bu belki yazma değil ama okuma serüveni halen devam ediyor kuşkusuz, kuşkusuz. şimdi e, Gürer yayınlarının ettörlüğünü yapıyorsunuz evet. Evet. benim de e, sağ olasınız bir ay, son hikaye kitabım oradan yayınlat çok emeğiniz evet. var e, hatta e, ben de sizin gibi e, kısa kısa yazdığım için bir türlü bir kitap edecek kadar hikaye çok ama bir evet. kitap edecek kadar hikayeyi toplayamıyordum. Yani sizin ivme kazandırmanızla, desteğinizle altı yeni hikaye daha yazdım. Ne güzel. Siz tabii olmasaydınız onları yazamazdım. Tabii. Ne güzel. Yani o bir ivme kazandırdı. Evet. Ee, hoş oldu ona da teşekkür ediyorum. Rica Şimdi ederim. Şimdi sevgili evet. dinleyiciler e, e, hemen bir başka e, konuya e, atlayıp sonra tekrar hikayeye döneceğiz. E, Kemalettin Tuğcu içimizde bilmeyen yoktur herhalde çocuk romanları, çocuk hikayeleri, çocuk edebiyatının üstatlarından biriydi. Ve Kemalettin Tuğcu, e, Nemika Hanım'ın, misafirimiz Nemika Tuğcu'nun amcası idi. E, kaç yılında kaybetmiştik Nemikan? Hanım? Ee, 1996. 96 çok da e, yakın bir zaman sayılabilecek bir evet. zaman. Şimdi ben burada bu kitap başlarken inatla yine böyle ABC diye gitmeyelim diye şuradan başlamak istiyorum. Ardından söyleşimize devam edeceğiz. Şimdi e, Nemika Hanım, sevgili dinleyicilerimiz, e, can yayınlarının biyografi dizisinden çıkan Sırça Köşkün masalcısı Kemalettin Tuğcu'nun Yaşam Öyküsü başlıklı kitabını e, yayınlamıştı. Çok ilginç ve edebiyatımızda gerçekten biyografi alanında da sözü olan bir kitap bu, yürekten söylüyorum bunu. Çok farklı biçimde ele alınmış, hem tabi e, amcası olduğu için Nemika Hanım'ın içten bakabiliyor... Fakat aynı zamanda bir yazar olarak uzak açısı sağlayıp e, biyografi anlamında dıştan da bakabiliyor. Bu bir romanın lezzeti kazandırıyor biyografiye ki bu kolay bir şey değildir gibi geliyor bana. Şimdi bu kitabın Sırça Köşkün Masalcısı Kemalettin Tuğcu'nun yaşam öyküsü Can Yayınından çıkan bu kitabın 151. sayfasında Yazma Hastası diye bir bölüm var. Şimdi ilk paragrafı şöyle ne mi kalmış? Hayal kurma tutkusunun 1911 yılında başladığını söyler Kemalettin Tuğcu. Ve şöyle der. Sakatlığım yüzünden okula gidemiyordum. Arkadaşlarla oynayamıyordum diyordu. Ama oynayamadığım oyunları arkadaşları hayalimde canlandırıyordu. Ne kadar ilginç. Bana bu hemen şeyi hatırladı. Yani benim ana alanım biliyorsunuz tiyatro. Evet. Bunda da eğitimini gördüm. Şu açtan söylüyorum bunu. Şimdi tragedya tragediya için gelin bir görüşü vardır. Tragedyeler inceler ve şu sonuca varır. Der ki, da kaybeden kazanmış, kazanan kaybetmiştir. Kayıplar kazançtır der. Ve burada da şu okuduğum paragraftan yola çıkarak. Aslında sakatlığı, ayağındaki sakatlığı ve çocuklarla oynayamıyordum diyor sakatlığımdan dolayı. Okula gidemiyordum. Diyor bir kayıp kuşkusuz. Evet. Bir, hele ki bir çocuk için evet. bir genç için öyle düşünürsek. Fakat Hegel'in dediği gibi kayıplar kazançtır. Şimdi sevgili dinleyiciler Nemik Hanım elbette ki çok sorumuz var. Şimdi kitabın arkasında çok olağanüstü bir emek de isteyen bir şey bu. Sırf arşivcilikte olacak bir şey değil bu. Ee, Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarının indeksi var. Evet. Yayınlanmış kitaplar. Bakın birincisi 1 bir demiş baskıcı. Açık gözler, Mavi Yayınları 1. Şimdi sonuncuyu okuyorum size. 312 Zavallı Çocuk Anadolu Yayınları 1982. 312. Bu kolay bir emek değil. İşte bir çocuğun kendi voyage intérieur derler Fransızlar, iç yolculuğunun nasıl somuta doğru gittiğinin bir göstergesi. Kemalettin Tuğcu'yu yani benim kuşağımda da ee, şahsen bana da olağanüstü damgasını vurmuş bir sanatçıydı. Yani herhalde bu 318 kitabın dörtte üçünü benim bütün arkadaşlarımla beraber bunu okumuştuk. Değiştirmiştik evet. ve niyet çektirirdik. Yani bir çikolata kağıtında arkaya numaralar koyardık. Kitapları koyardık ona da. Ee, şu kitap bir numarada, şu kitap beş numarada. Birbirimize kitap alışverişiyle, takasıyla niyet yapardık. Ve e, olağanüstü damgasını vurdu. Şimdi bu damgayı e, nereden geldiğini, nasıl bu kadar etkili olduğunu elbette konuşacağız. Fakat ben nemi Hanım'a dönerek bu kitabın serüvenine ve e, geçmişe dönerek amca-yeğen ilişkisine. Kitapta bu var. Elbette ki biliyorum sevgili dinleyicilerimiz bunu edinmek isteyeceksinizdir ama biz burada söz edelim. de paylaşmış olalım. Buyurun Nemik Hanım. Evet. Ee, kitabın serüveni şöyle oldu. Ee, Erdal Öz beni aradı. Dedi ki bu görev senindir Hı -hı. amcanın biyografisini yazacaksın tabii memnuniyetle kabul ettim ben de ama bir taraftan da bunun çok zor bir iş olduğunu da e, daha doğrusu zorlukları bana dayatmaya başladı. Çünkü e, evet çok yakın bir tanığım Hı -hı. E, birlikte yaşanmış pek çok şey var ama yine de yargıya varmak için biri hakkında yargıya varmak çok zor bir şey. Ee, ...söyleşilerini... ...bütün yazdıklarını hemen hemen... ...çok kitap taradım... ...bütün kitaplarına ulaşmam mümkün değildi... ...burada 312 yazmasına rağmen... ...daha açılmamış... Yeah. E, ...şeyler var... E, ...kitaplar var... ...yaşamının son döneminde de... Ya, ...sonuna kadar yazdı diyeyim... Hı -hı. ...belki bir sene artık yazamadı... 6 ay hiç... E, ...fazla yerinden kalkamadı ama... ...her sabah... 8'de kalkıp kahvaltısını yapar... Kahvaltıdan sonra daktilosunun başına oturur, görmeyen gözleriyle yazardı. Ya. Sonra onları çözmek biraz zor olurdu ama kızı, yeğeni, torunu bunları yapardı. Hı hı. Ee, bizim ilişkimiz bizim ailece biraz mesafelidir. Yani nasıl anlatsam çok sıcak. Sevgi dolu, hı hı. her şeyi konuşabiliriz ama bir hissetmediğiniz bir duvar vardır. Duvarın öte tarafını görüyorsunuzdur ama bir santim, birkaç santim, birkaç metre geride durabilirsiniz. Mesela uzun süre ben amcama hikaye yazdığımı söyleyemedim. Hı hı. Ya bir durum olmadı, öyle bir durum olmadı. Ya da bilmiyorum her nedense çekindim de biraz. Bu kadar çok yazmış bir insana. Ama... E Mesela gazetede çalıştığım yıllarda benim e, röportajlarımı okurdu. Babamla konuşurken duyardım. Hı hı. Yetenekliymiş senin kızın ve güzel. güzel şeyler yapıyor gibi ama nedense yüz yüze fazla konuşmadık. Ee, Onunla ilk yaptığım röportaj 80'li yıllarda Argos dergisine oldu. Onu da Selimileri yönetiyordu. O evet. istemişti. Ee, o zaman bir e, röportaj yaptım. O zaman e, çok şey konuşma fırsatımız oldu. Ee, daha sonra da pek yazma çizme üzerine belki vakit bulunamadı. Belki hı hı. E, bir şey bir engel ama e, yani hep sıcak sevgi dolu içtenlikli bir ilişkimiz olmuştur. Ama e, eski Osmanlı ailelerinde olduğu gibi e, biraz mesafeli. Olduk. Evet ama bu mesafe tabi duygusal değerinden bir şey kaybetmiş asla, mesafe elbette asla. değil. Yani ayıp tabii olur ki, işte tabii. şu kadar saatten tabii fazla ki. oturulmaz amcanın yanında işte rahatsız edilmez gibi biraz çekingenliğimiz vardı ama tabi ki elbette sevgi doluydu. Evet şimdi 203. sayfada bir bölümü işaretlemişim. Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk gerçekten çok hoşuma giden bir paragraf bu. Çok e, evet. duygu dolu ve iştenlik de, iştenlik de belirttiği şey. Şöyle diyor Orhan Pamuk. Kemalettin Tuğcu'nun romanlarıyla nasıl karşılaştığınız sorusunu şöyle yanıtlamış Orhan Pamuk. 1960'lı yılların başında yayınlanan Çocuk Haftası dergisini ve yıllıklarını abimle birlikte alırdık. Kalın yıllıklarda Tuğcu'nun bir tamam kısa romanlı yayınlanırdı. İlk öyle tanıdım. Sonra daha sonra romanların kitap halinde yayınlandığını gördüm ve satın alıp okumaya başladım. Çok severdim onları okumayı. Neydi sizin ilginizi çeken sorusuna da Orhan Pamuk şöyle cevap veriyor. Tabii ki kahramanların çocuk olması. Onlarla kendimi özdeşle, özdeşle, dire, bilmem. Yoksulların hayatına gösterilen duygusal ilgi ve şefkat diye devam ediyor. Bugün bu kitapları nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna da Kemalettin Tuğcu yazdığı yıllarda dünyadan kopuk bir küçük Burcuvalar ülkesi olan Türkiye'nin korkularıyla ve umutlarıyla çok başarıyla oynamıştır. Melodromatik duyarlığında hayat kavgası veren çocuklara gösterdiği dikkatlerle Dickens'tan bir şeyler vardır. Bugün onu bana daha ilginç kılan yanı ise şehir hayatına İstanbul hayatına gösterdiği sevgidir diye devam ediyor. Evet. Gerçekten çok değerli cümleler. Evet. Çok içten duygusal ve... Yani kalbinden gelen cümleler benim de evet. çok hoşuma gitti. Evet. Bunlardan söz edelim. Ee, Hepimiz etkilediğini söyledik. Hepimizin evet. yani çocukluk düş dünyamızda ve elbette ki yazarlık yaşamımızda bize müthiş ivme kazandıran bir yazar oldu Kemalettin Tercü. Evet, ee, birkaç kuşağı okumayı söktürdü. Bir kere benim en çok önemsediğim ya. olur. Bir de okuma alışkanlığı... Ee, Tuğran Yüksel eğitimci ve aynı zamanda yazar Turan Yüksel anlatmıştı. Elazığlı sanırım Anadolu'da gece, kış gecelerinde sanıyorum iskambi deniyor böyle tandır. Tandır'ın etrafında oturulurdu diyor köylerde tabii, ve tabii, tabii. bir kişi Kemalettin Tuğcu kitabı okur. Ya, ama ya. bu başka bir kitap da olabilir ama Kemalettin Tuğcu kitabı özellikle ee, ve e, Erdal Öz de söylemişti sevgili Erdal Öz ee, Dağıtımcılardan mesela gittiğim zaman <gülüyor> Anadolu'dan 5 çuval Kemalettin Tuğcu verin 5 çuval ya. Yani o zaman bir baskı değil 5000'e bin, bir baskı falan değil. Çok, çok sayıda e, okura ulaştı Yani o mutluluk verici bir şey Sonra bir dönem biliyorsunuz çok eleştirildi ee, i̇şte duygu sömürüsü yapıyor diye. Bugün öyle gülüyorum ki o yeah. duygu sömürüsü <gülüyor> yapılan e, mesela örnekleri çok fazla hepimiz hem televizyonda izliyoruz hem gazetelerde okuyoruz. E, 13 günlük çocuğunu babası ağladı diye duvara vurup öldürüyor yeah. mesela. Yeah. Bu, bu, bu Çok acı örnekler var. Bir ara bunları topluyordum bunlar üzerine bir çalışma yapmak için. Sonra moralimi bozdu ve vazgeçtim. Ama o kadar çok cinayet var ki çocukların işlediği cinayetler de var. Ve çocuklar büyükleri görerek buna tanık oluyorlar. Evet. Yani şiddeti büyüklerden öğreniyorlar. Ben birçok televizyon dizisini suçluyorum bu konuda. Katılıyorum buna. Çünkü bir yani Kemalettin Tuğcu'nun kahramanları şöyleydi. Bir başkasına yardım eden, merhamet duygusu olan e, dirençli çocuklardır. Çünkü Kemalettin Tuğcu direnmeyi öğretti. Katlanmayı değil, yani bunu öyle de çok bakabilirsiniz. Çok önemli bir cümle, evet. Öbür türlü değil de mi? katlanmayı ama başarmayı, sonunda başarmayı Hı -hı. öğretmiştir. Dolayısıyla e, duygu sömürüsü ne için yapılır? Kitapları çok satsın diye çok satan kitaplarından hiçbir zaman çok para kazanmamıştır. Hiçbir zaman fakir de olmamıştır ama e, ona yetmiştir kazandığı paralar ona yetmiştir. Evet. Şimdi e, ben şuradan bir paragrafta izninizle e, nemik Hanım okuyacağım. E, 219'un sayfada Kemalettin Tuğcu'nun çocuklar hakkında da söyledikleri şunlar diyor e, Nemika Tuğcu. Çocuk toplumun ürünüdür. Kemalettin Tuğcu'nun sözleri bunlar. Aile ağacının bir sürgünüdür. Çevresine bakarak yetişir. O eğitilmez. Kendi yönünü kendi tayin eder. Zaten onda tabi olan duygular vardır. Çocuk acır, sever, üzülür, ağlar. O arkadaştır, temiz ruhludur. Çocuğun hislerine seslenebilirseniz kendinizi sevdirmiş ve yazdıklarınızı kolayca okutturmuş olursunuz. Çocuğa bunu oku derseniz okumaz, öğütten kaçar. Onun için çocuğu serbest bırakmanız lazımdır. Yarının çocuğu elbette bizim istediğimiz istikamette olmayacaktır. Her yeni nesil başka bir zihniyettedir. Ne kadar güzel söylemiş ve evet. bunları sonuna kadar katılıyorum. Ben de katılıyorum çünkü çocukken işte Kayseri'de olduğumuz yıllarda amcam bize kitap gönderirdi. Onları okurduk ama başka kitaplar da okurduk biz. Ya yani elimize geçen her şeyi gazete gelirdi. Akşam gazetesi. Akşam gazetesindeki pehlivan tefrikalarını evet. dahi okurduk evet. hatta uygulardık ablamla <gülüyor> <Çok> <gülüyor> yani çocuğa bunu okuma dediğiniz zaman mesela sakıncalı olduğunu düşündükleri annemin babamın başka bir tefrika vardı kan kusan gelin hatırlamıyorum bile ama biz gazeteyi kapar önce onu okur <gülüyor> Sonra öbür sayfalara tabii, geçerdik. Tabii. Dolayısıyla çocuğa böyle bir baskı yapamazsınız. Ama e, çocuk yazınının çocuğa ait şeyleri, çocuğun okulmasını istediğimiz şeyleri yazarken de çok dikkatli olmak gerektiğini de düşünüyorum. Çok doğru. Çok doğru. Çünkü bu herhalde bundan daha e, yüksek bir sorumluluk yoktur. Evet. Değil mi? Ve evet. özel bir alandır. Evet, Kimi çok... yazarlar katılmaz çocuk edebiyatına. Yazı her şey, her işi, şey, herkes içindir. Böyle bir şey yok. Ee, çocuğu, çocuğa özel bir şeyler yapılmalı mutlaka. Ama didaktik olmayacak işte o ne bileyim. E Sanatsal olacak herhalde. Sanatsal sana olacak, sana olacak. Olacak, olacak herhalde. Tabii eğlendirici de. Çünkü o dönemin yani Kemalettin Tuğcu'nun yazdığı dönemlerin dönemlerle bugün hatta benim çocukluğumla bugünkü çocukluk arası, çocuklar arasında öyle büyük farklar var ki, tabii ki. yaşam açısından. Tabii ki. Evet. Evet sevgili dinleyicilerimiz bir sanat ve sanatçılar programıyla e, baş başaydık. E, sanırım e, benim kadar keyif almışsınızdır. E, Sayın Nemi Katıucu'ya teşekkür ediyorum katıldığından dolayı. Ben de size teşekkür ediyorum. Evet efendim e, gelecek hafta başka bir sanat ve sanatçılar programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz